Hanım, orta yaşlarında ve 17 yıllık evli bir öğretmendir çok fazla yakın dostu olmayan Nevin Hanım etrafındakilere karşı genellikle mesafeliymiş. İlişkilerde kendisiyle ilgili yapılan yorumlara karşı çok kırılgan olduğunu ifade eden Nevin Hanım insanların ona karşı yaptığı şakaları ya da eleştirileri küçük duruma düşmek şeklinde yaşayıp derinlerde utanç hissedermiş. Davranışlarında ya savunucu ya da uzaklaşan tepkiler verirmiş. Eşi Ömer Bey, Nevin Hanım için buluttan ne kapar, hiç arkadaşı yok. Yapayalnız. Ne söylesek alınıyor. Ne söylesek darılıyor. Nasıl davranacağımızı şaşırdık. Evimize misafir çağıramıyorum. Yine neye kırılacak, darılacak, küsecek diye Nevin Hanım ise bu durumun alınganlıkla ilgisi olmadığını, kendisinin duyarlı ve hassas biri olduğunu söylüyormuş. Nevin Hanım ne zaman Ömer Bey'in ailesiyle bir araya gelse hep bir küskünlük, bir tartışma başlarmış. Bu durumun sebep olduğu daha birçok tartışma yaşanmış ve Nevin Hanım'ın kocası sen hastasın git tedavi ol yoksa ben bu evden gideceğim demesi üzerine Nevin Hanım daha da kötü hissetmeye başlamış. Acaba Nevin Hanım gerçekten hassas ve duyarlı mı yoksa alıngan mı? Bakalım bugün uzmanımız Nevin Hanım için neler söyleyecek. Adım adım insan başlıyor. Adım adım insan'a hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine güzel terapi tadında bir programla bizler geldik evlerinize, yüreklerinize ve hayatınıza eğer alınganlık eşlik ediyorsa işte tam da sizlik bir program. Bugün Nevin Hanım'ın öyküsünü değerlendireceğiz. Sizden gelen sorulara şu adreste adım adım insan Instagram'da cevap vermeye gayret edeceğiz. Peki bugün kime eşlik edecek bize? Sevgili psikoloğumuz Doktor Esra Ceylan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum. Ben biri de direkt benle konuştum. Kendisi sevgili arkadaşım. <gülüyor> e, böyle dostum. E, şimdi bu samimiyetle biz alınganlığı konuşalım. Şimdi diyorum ki alınmadım değil mi? Alınadın değil mi sen de, sen dedim diye başlasam ben muhabbeti. <gülüyor> evet, evet. Alınganlık konuşacağız evet. sevgili Esra. Evet. Şimdi aslında e, bu ayrımı varmamız gerekiyor. Zira şuradan patadanak girmek istiyorum. E, bazı insanlar var etrafınızda eminim. Hemen diyeceksiniz ah! Bu kayınvalidem, aa bu eltim, bu görümcem, bu arkadaşım, bu karşı komşum diyebilirsiniz. Zira e, biz alıngan olmadığımız halde çok böyle bizim hassas noktalarımızdan girerek aa, alınmadın değil mi? Ay Benim içim dışım bir, bak söylüyorum işte dilimde de tutamıyorum gibi. Malum yakınlarda da bir film izledim. Orada da tam bizim konuya uygun bir profil vardı. İşte bunları da konuşacağız. Gerçekten alıngan olmadığımız halde alıngan olarak etiketlenebiliyoruz. Ve insanlar samimiyet adı altında, içim dışım bir, ay benim kalbim çok temiz, Dilimde, içimde tutamıyorum diye her şeyi söylediğinde ve biz üzüldüğümüzde çok alıngansın dediklerinde işte biz neler yapacağız bunları da konuşacağız. Öyleyse alınganlık ne demekle? Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. E, alınganlık adı üzerinde almak tam geliyor. Etrafta olup biten, her şeyi kendi üzerinde dönen, dönüyormuş gibi alınan, gücenen, e, en küçük bir eleştiriye dahi gelemeyen insanlara kullandığımız sıfat. E, esasında etraftaki bir imadan, e, hatta ima olmaya da bilir, yapılan bir davranıştan yapılmayan bir davranışa e, bazen hiçbir şey olmasına gerek yok. Başarılısındır ve senin başarılı olman dahi yanındaki kişinin alınmasına neden olabilir. E, o kadar ilginç e, şeylerde karşımıza çıkıyor ki böyle hani e, profillerde alınganlık şey, her türlü durumda çıkabilir. Alıngan insan herkesin onun hakkında, Konuştuğunu, onu eleştirdiğini, bir şekilde onun hakkında e, imalarda bulunulduğunu düşünür. Bu açıdan ben merkezcidir aslında hep başkalarını düşünüyor gibi e, hani yani ötekini düşünür, ötekinin bakış açısını anlamaya çalışır. Çünkü aslında o ben dediğimiz o çekirdekteki egosu o kadar e, yoktur ki bir nevi yani oluşamamıştır. Kendilik algısı neredeyse hiç yoktur. Dışarıdaki insanların bakış açısıyla kendisini tanımaya çalışır. Ama bir o kadar da ben merkezcidir. Ben bunu e, şeye benzetiyorum Tuğba. Böyle egosantrik dönem var ya çocuklardaki ben merkezci. Şimdi anne baba tartışır Çocuk acaba benden dolayı mı? Bir şey konuşulur benim hakkımda mı konuştular? Her şeyi kendi üstüne çeker ben merkez dönemindeki çocuk, egosantrik dönemindeki. Hatta şöyle diyorum acaba diyorum yani hani bu benim kendi düşüncem ama bu dönemi sağlıkla atlatamamış çocuklarda daha mı acaba? Çünkü bir takılma var bizim egosentrikten egodan. Artık böyle hani ekoya geçmemiz gerekiyor bütüncül bir şekilde ve bir yetişkin sorumluluğu alıp kendimize ait bir düşünce sistemi, kendimizi tanıdığımız, kendimize dair sunduğumuz bir sevgi ve şefkat sisteminin olması gerekiyor. Alıngan insanlarda biz bunu maalesef Eksik mi? Çok net. Yani yapılan çalışmalarda özgüven eksikliği az olan kişilerin alınganlıklarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Peki alınganlar nasıldır? Şu, şunları söylediğimiz zaman siz de evet bende de oluyor diyorsanız alıngan demeyelim de birazcık. Hani şimdi Değilisiniz. Alıngan hani? denilince alıngansın, alınganlar alıngan olduğunu kabul etmezler. Ama alıngan bir hakaret ki. Alıngansın hani. denildiğinde de alınır. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> yani dolayısıyla alınganlık kelimesi bence böyle günümüzde hani e, bir sıfırsızlıyoruz fark gibi kullanılıyor ama esasında psikolojik anlamda bir terimi olmalı hatta bilmiyorum nedeni ne denir buna ama ben ciddi anlamda alınğanlığı bir psikolojik terapi gerektiren çok önemli bir kişilik bozukluğu olduğunu düşünüyorum. Hmm. E, detaylarına zaten birazdan gireceğiz. Hatta bize şöyle geliyorlar, sen de biliyorsun e, artık depresyona girmiş, perdeyi kaldıracak takati kalmamış, intihar düşüncesi var hmm. kişinin öyle geliyorlar bize. Hayır lütfen bu tarz hassasiyetleriniz varsa gelin. Bu nokta asıl zaten terapinin başlayacağı ve devam etmesi gereken noktadır. Onun için eğer e, etrafınızdaki herkesin mimiklerini dikkatle inceliyorsanız, benim hakkımda ne düşünüyor? diye fazlasıyla uyarılmış biçimdeyseniz. insanların herhangi bir hareketinden tüm gece uyuyamayıp bak bana bunu demek istedi. Burada şu hareketi yaptı çünkü geçen günkü şu, şu konuşmama atfetti gibi. Gecelerinizde dahi e, gözünüze uyku girmiyorsa. E, o sırada neden ona şu cevabı vermedim. Geçmişe <gülüyor> takılıp kalıyorsanız. Kal kalıyorsanız e, ben de onun canını bir yerde acıtırım deyip yani bunu genelde alınganlar kabul edemezler. Ben hayır, ben çok iyi niyetliyim ve ben çok hassas olduğum için aynı hassasiyeti karşımdan bekliyorum denir. Ama aynı alıngan yeri geldiğinde lafı inceden karşısındaki kişiye sokmak ister. Ya da küsüyorsanız, küsmek burada tırnak içine alıyorum. Maalesef bizim e, alınmak, Öğrenilmiş bir şeydir de sonuçta. Öğrenme kuramına göre biz bunları anne babamızdan neye ne kadar önem vereceğimizi, neye nasıl tepki vereceğimizi öğreniyoruz. Ee, çok üzülerek söylüyorum biz Türk insanı olarak e, bize hayır dendiğinde, herhangi bir eleştiriye maruz kaldığımızda, eleştiriye geçtim. Yani havada hiçbir şey yokken nem kapma durumundan dolayı e, alıngan ve öfkeliyiz. Neden öfkeliyiz dedim. Çünkü alıngan insanlar içten içe aslında... Öfkelidir. Buna Nietzsche e, resignment diyor. Yani hınç, hı hı. öfke, pasif agresif. Ee, özellikle family. davranışları, sergilediklerini görüyoruz yani evet. alıngan insan zaten problemi çözebilse, konuşabilse öfkesini doğru kanalize edebilse evet. ben buna kırıldım, neden bunu söyledin, neden bunu düşündün, ne yapmış olabilirim farkında olmadan gibi bir iletişime girse evet. e, zaten pasif agresif değil aktif olur, aktif olması daha sağlıklıdır bir öfkenin ama nasıl aktif olacağı evet. da önemlidir. Şimdi e, biz sevgili Esra Ceylan'la alınganlığı konuşurken eminim sorular e, gelecek aklınıza. E, ya da yaşadığınız şu an bir durum. Ben özellikle Türk aile yapısında, kök aileyle ilişkilerde bu problemin çok yaygın olduğunu görüyorum. Ee, özellikle pandemi sürecinde bana yazılan Instagram'dan mesajlarda inanın belki hiç abartmıyorum 50-100 tane kişi pandemide Virüse yakalandık, covid olduk ve kapımızı kimse çalmadı ve hiç kimse aramadı bunu, söyl bunu söylüyorlar. Bu bir e, ihtiyaç dahilinde biz beklentilerimiz cevap bulmadığında alınganlık göstermekle suçlanıyoruz. Yani alıngansın deniyor. İşte bu noktaları da biraz girmek istiyorum. Yani aslında beklentilerimizin cevap bulmamasıyla bizim tepki göstermemiz de bir alınganlık mı merak ediyordur izleyenler. Evet. Çünkü her önüne gelen e, alıngan alıngan sen alıngansın sen alınganlık yaptın sana öyle gelmiştir tabiri var. Şimdi bana öyle gelen niye ötekine öyle gelmiyor bunu da bir ayırt hmm, edelim. Ama Nevin Hanım'ı değerlendirelim. Evet. Çok fazla konuşulacak bir konu, bir pozitif psikolojinin de konusu çok da severim. Hmm. Şimdi Nevin Hanım 17 yıllık evli. Onun öyküsüne baktığımızda eşi şikayetçi ama e, genelde alıngan insanların özellikleri. Şimdi bu e, iç dünyaları ve zihin yapılarına girdin Esra. Güzel. Peki insani dışarıdan bakıldığı zaman nasıl bir hayatları var? Ve onlar nasıl bakıyor dünyaya? Bu önemli. Evet. Çok yakın arkadaş çevresi olmamasının sebebi alınganlıkları mı, yalnızlıkları mı? Yalnız. Anlatsana bize, şunları bir tanıyalım. Biz. Yani şunu diyor, Nevin Hanım ve Nevin han Hanım gibiler. Ee, ben bunu danışanlarımdan da bizzat şu cümleyi duyuyorum. İnsanlar olmadığı zaman çok mutluyum hayatımda. Ee, evet, insanlarla ilişki içerisinde olmak hem getirisi vardır, bir o kadar da sorumluluk ister. Tabii ki zorlukları var. İnsanla uğraşmak diyoruz ya hani bazen. Ama e, alıngan insan, her an her dakika onun hakkında tehdit unsuru olacak şeyler düşünüldüğünü zanneder ve kendisini geri çekmeye başlar. Şimdi istersen şuradan girelim mi? E, bu kısma çok önem veriyorum zaten birazdan e, hani neler yapmalı kısmında da bu bilgiyi bilirsek e, daha güzel toparlarız. Şimdi... Bizler, e, insanoğlu, yaratılış gereği zaten aslında bizim tüm duygularımız biyolojik bir süreçten geçiyor. Şimdi otonom sistemimiz gereği polivagal teori deniyor buna. Parasempatik sempatik sistem diye bizim her an beynimizde iki tane sistem aktive oluyor. Buna biz karar vermiyoruz, vücudumuz, beynimiz karar veriyor. Şu şekilde işliyor süreç. Diyor ki ortam güvenli mi? Tehlik, Tehlike var mı? Tehdit var mı? Eğer bir tehdit, bir tehlike hissettiyse kişi... İstemsiz olarak sempatik sistem harekete geçiyor. Ne yapıyor? Güzel. Sempatik sistem nabzı hızlandırıyor, vücut kasılıyor, terleme başlıyor, kalp hızlı hızlı atmaya başlıyor. Bu kadar yoğun olmasına gerek yok. Bazen bir telefon konuşması yaptığınızı düşünün lütfen. Şöyle sırtını kasmışsındır. Hmm. Mesela bu bir parasempatik sistemdir. Bir tehdit olduğunu yani heyecanlanmışsındır. Bir ketkin. Ket, cevap vereceğim, cevap hı -hı. vereceğim mesela durumda. Savunma mekanizması. Savunma çok güzel tam olarak bu kelime. Ataktasın, savunmadasın. Alıngan insanlar her an kendilerini defansa, savunmada hissederler. Parasempatik değil, sempatik sistemleri her an aktif haldedir. Limbik sistem, duyguyla hareket ederler ve otomatik olarak o tepki çıkar. Şimdi sempatik sistem, diğeri parasempatik sistem. Parasempatik sistemde de güvendeyim, her şey yolunda, nefesim rahat, kaslarım ge ge gevşemiş durumda. Daha dinginliği tercih ediyoruz. Şimdi e, bunların ikisi de çok normal. Bunun böyle inişli çıkmış, çıkışlı olması ve gerektiği yerde gerekli şeyi zaten çok şükür yaradan bize bu sistemi vermiş. İşte alıngan insanlarda bu sistem. Sakmış. Bozukluk var. Bozukluk var. Yanlış alarmlar veriyor. Değişmiş artık. Sensörlerde algıda bir sıkıntı var. Her an sempatik, tehdit var. Uyarılıyorum, tehdit var, eleştiriliyorum. Bana şunu demek istedi, bana bunu demek istedi. Bizim amacımız parasempatik sistemi devreye sokup ön lobumuzu yani. Yani ön lob nedir? Düşünceleri de, mantığı da devreye sokup. Bu kayısı. Otomatik tepki vermekten kaçınmak. Sempatik sistemde insan iki tepki veriyor Tuba'nın. Savaşmak ve kaçmak. Evet. Savaşan kişi şimdi alıngan insanlar nasıldır? Nevin Hanım kaçan. Buradan ona gelecektim. Hı hı. Süper bağladım. harika. Nevin Hanım kaçan. Ee, i̇nsanlardan kaçıyor, küsüyor, trip atıyor. Bir de savaşan var. Şimdi genelde e, toplumumuzda kaçmak, küsmü hareketi özellikle kadınlarda. Hani bu alıngan dediğimiz havadan nem kapan, yarası var ki gocunan dediğimiz grupta e, bu oluyor erkeklerde ve daha azınlıktaki bir kadın grupta savaşma tepkisinde görüyoruz biz. Nasıl? Şöyle oluyor. Bir şaka yapılıyor mesela. Kardeşi şaka yapıyor. Bir anda saldırıya geçiyor. Sen ne demek istedin? Yani hani burada anlatabildim mi? Kendisini savunma bu eşler arasında çok olur mesela. Yani e, hani biraz önce söyledin ya sen. İşte aman dediğimden alınma canım. İşte ben her şeyi dandan söylerim değil. Havadan sudan sıradan bir anda dahi bir şakayla ona ima edilmese dahi üstüne alınıyor kişi. Çünkü kendi içinde bir savaş var Tuğba bu insanların. Evet. İçinde bir kaos var. Engin Geçtan diyor ki alınganlığı tanımlarken Hı. insan olmak kitabında içindeki diyor o e, düşmanca e, şeylerin tutumları diyor bir başka nesne, nesneye aktarır, aktarır kişi. Bunların diyor dışa vurmuş halidir. Biz yine psikolojide savunma mekanizmalarında ne diyoruz? Yansıtma. Zanda bulunma. Şimdi alınan insan ne yapıyor? Bazı bilişsel hataları var alınan insanın. Zihin okuma yapıyor. Ya kişiselleştirme. Kişiselleştirme yapıyor. Deniyor ki ya ben bu sarı giyenlere inanamıyorum ne kadar iddialı diyor. Gördün mü diyor ben bir kere sarı giymiştim. O giydiğim sarıya laf atıyor kesin. Ah ben nasıl ben ona o sırada cevap vermedim? Nasıl olur? Neyse ben de o bir gün görür ben onu da spor ayakkabısında bir gün laf atarım. <gülüyor> Anlatabildim mi? Gece uyumuyor. Biliyorum diyor bunu demek istedi bana. Ya da işte o kadar alıngan ki ya hani şöyle de, de diyorum ama hani sen yaparsın bak bana sen yaparsın dedi. Benim yapamayacağımı biliyor. Bundan dolayı beni şey yapmaya çalışıyor. E, i̇dare etmeye, teselli etmeye çalışıyor. Beni rehabilite etmeye çalışıyor. Sen kimsin ki <gülüyor> mesela? Hı. Böyle düşünüyor alıngan kişi. Oysa ki karşıdaki kişi sadece ona sen yapabilirsin demiş. Ne kadar dışarıdan nötr ve pozitif bir hareket. Lütfen zandan kaçınalım. Kur'an-ı Kerim'de de zandan kaçınınız. Bu bizim için Allah'a iman ediyoruz. Elhamdülillah dinimiz gereği de yasaklanmıştır zanda bulunmak suizandır. Başka insanların yaptığı şeyleri zihin okuma, niyet okuyuculuk, kişiselleştirme, keyfi çıkarımlar. Bunların hepsi e, alınganlık, alınganlığın temelinde de zanda bulunma girer. E, aslında o bilişsel hataların çoğunu yapıyoruz maalesef e, zaman zaman. Ama öyle görüyoruz ki hepsi de ayrı ayrı zarar veriyor. Hepsi de farklı psikolojik sıkıntıları ortadan, ortaya döküyor evet. ve hayatımızı etkiliyor. E, düşünce hatalarının çoğu aslında insana zarar veren, insan ilişkilerini etkileyen şey ama en başta insanın kendisi etkileyen bir insan kendi içerisinde huzursuz ve mutsuzsa bir ötekine hiçbir şey veremez. Ve alıngan insanlar da işte tam bu kaosun Taşlar. içinde kalmışlar. Hmm. Nevin Hanım ya eşi de biraz hani artık bıkmış 17 yıllık ver, evliliğin verdiği bir artık doğmuşluk var belki bu tavrına. Evet. Peki Nevin Hanım gelse biz ona alıngansın sen desek bir daha gelmezse yansan. Evet. O yüzden biz Nevin Hanım'a ne yapacağız nasıl bir ortaklık? Evet. Yolu bularak böyle bir evet. e, aslında onunla yüzleştireceğiz, bir yansıtma yapacağız, doğru bir yansıtma. Yani her zaman kötü olmaz. Burada bir yansıtma yapmamız gerekiyor. Fakat tabii ki e, şimdi ne söylesek alınıyor. Ne dese küsüyor. Çok zor bir şey. Evet. Alıngan insanla yaşayan Ömer Bey var. Evet. Onlara da gireceğiz. Evet. Nevin Hanım geldi oturdu karşınıza. Evet. Eşim bana diyor ki ile başlar. Evet. Evliliğimde sorunlar var. Kayınvalidem geliyor. Evet. Tuba Hanım ya da işte Esra Hanım diyor. İşte ben şunu yaptığım zaman onu diyor. Ben biliyorum bana naf sokuyor. Bir türlü zaten beni sevemediler. Evlendiğimiz günden beri der gider evet. döker hikayeyi. Evet. Nevin Hanım'ı. Nasıl o seans odasında farkındalığın ilk böyle damlasını atabiliriz? Evet. Şimdi Nevin Hanım'a bir kere şu gerçeği hissettirmemiz gerekiyor. Nevin Hanım'ın biraz önce dediğimiz gibi bu parasempatik sempatik sistemde gerçeklik algısında bir eksen kayması var. Yani durumu nötr olarak anlamak, gerçekte var olan şeyi nötr olarak görmesini sağlamamız gerekiyor Nevin Hanım'ın. Ee, kendilik algısı... Sağlıklı olmayan, hatta kendilik algısı gerçekten çok zayıf olan, özgüven eksikliği olan, kendisine şefkat sunamamış kişilerde biz bu eksen kaymasını görüyoruz. İçindeki kaosu, içindeki yaralı yanı ona bir kere dokundurtmak, yetişkin, sağlıklı haliyle o içindeki e, şefkat... İhtiyacı olan, sevgiye ihtiyacı olan çocukla bir kere onu bütünleştirmek gerekir. Bunun esasında gerçeklik dışı bir paranoya belirtisi hmm. olduğunu ona hissettirmek gerekir. Bunu çok tatlı dille ve şefkatle yapmamız gerekiyor. Çünkü bu bilgece duruş çok önemli Tuğba. Evet. Çünkü e, şefkat ve sevgiyle zaten alınganlık, zanda bulunma, suçlama bunların hepsi birbiriyle o kadar paralel ve içe ki sonuçta karşıdaki kişiyi suçluyorsun sen. Ne olduğunu bilmeden bunların hepsinde kişinin aslında sevgi yerine korku enerjisinde ve savaş enerjisinde olduğunu görmesi gerekiyor. Bir savaş var Nevin Hanım'ın içinde. Bu savaşın dışa yansıması aslında etrafında gördüğü ve algıladığı şeyler. Bizler bilimsel çalışmalarda dahi şu şundan dolayıdır diyemeyiz sosyal bilimlerde. Evet depresyon ile obezit arasında ilişki vardır. Şu kadar yüzde olanında denir mesela. Şu, şu şu şu nokta virgül falan anlatabildim mi? Ama obezite depresyon yapar ya da depresyon... Denemez. Yani de ki. deneysel kontrollü bir çalışmada dahi biz bunu iki kere iki dört diyemezken bizim bir başka insanın zihnini okuyup da bundan çıkarım yapmamız sadece benim iç dünyamı yansıtır. Bu açıdan Tuğba lütfen eğer biz başka insanların yaptığı hareketlerden etkileniyorsak ya şu konuda bir hassasiyetim var. Her seferinde bunu üstüme alıyorum. Genelde fark ama kabul edemezler. Şu an izleyenler de emin olun herkes bizler de dahil hepimizin özgüveninin daha zayıf olduğu yerler var. Bunları fark edelim. Bugün bir, hani bir anda bunu yapmak mümkün değil ama bugün bir çatlatmak adına bir farkındalık yaratmak adına ne yapabiliriz Nevin Hanım'la? Nevin Hanım'a önce şunu söylememiz gerekiyor. Akut, alınganlık anında ne yapacak? Birine kırıldığı anda. Hemen biraz önceki bilgiyi hatırlıyorum. Bir sakin oluyorum. Bir nefes alıyorum. Vücudum kasıldı. Hı hı. Tehdit var. Evet parasempatik sistem devreye girmeli. Devreye giriyor. Bilinçli bir nefes ama. Burada hani hep nefes alıyoruz yoksa. Hı hı. Bilinçli bir nefes alıyorum. Odaklanmış bir nefes. Sonra Peygamber Efendimiz'in hadisi var diyor ya öfkelendiğinizde abdest alın oturuyorsanız ayağa kalkın. Hemen buradan da yola çıkarak diyorum ki ben lütfen bir pozisyon değiştirin ve o an vermeniz gereken tepkiyi bir durdurun. Otomatik tepkiden kaçının. Çünkü fark ettiğiniz düşünce sizin içsel dünyanızı yansıtıyor. Belki gerçekten binde bir ihtimal yapıyor da olabilir. Hı hı. Hani karşımdaki kişi e, art niyetli de olabilir. Art niyetli olabilir. Zaten böyle bir iddiamız yok. Ay hayır herkes güllük gülistanlık sana öyle geliyor. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Hı hı. Tam tersi. Nevin, bu dünya yaralı. Bu dünya acılı. Mükemmel olma. Sen de defolusun, o da defolu. Onun da defosunu fark et. imada bulunuyor da olabilir sana. Hı hı. İşte bu gerçeklik algısı tuba. Eksen kaymasını doğru yere, şey yapmak, kanalize etmek gerekiyor. Ben, herkes benim hakkımda konuşuyor. Hayır. Emin ol Nevin, herkes kendi hayatıyla meşgul. Herkes kendi derdinde. Sana mi? laf sokarken bile kendi hayatıyla meşgul aslında. Kesinlikle. Bu kadar, bu farkındalık da... Kesinlikle. Bu bir fark terapist farkındalığı. Bunu fark eden insanlarda ne görüyorum diyor musun? Mesela gözümün önünde bir şey oluyor, şahit oluyorum. Bile bile laf sokuyor. Yani onun o zayıf noktasını biliyor. Karşıdaki kişi... Gülümsüyor sen Evet hiç cevap vermiyor. Gece duruş. İşte bu, bu arifliktir. Tüm. Ama bu karşıdaki insanın defol olduğunu biliyor. Evet ben de defoluyum. Ben de defoluyum. Zaten şimdi e, alıngan insan kendi yanını bilir. Aslında kendisi de şimdi şöyle düşünelim. E, ben çok güzel olduğumu düşünüyorsam bana birisi ya çok çirkinsin dese o konuda en küçük biri kendimle kendimi tanıdığım için. Kendimle herhangi bir içsel savaşım olmadığı için umursamam bile. Ama birisi bana dese ki ya Esra sen... E, işte birazcık hızlı konuşuyorsun mesela. Hı. <gülüyor> ben biraz hızlı konuşuyorum malum. <gülüyor> ee, birazcık Aa. hızlı konuşuyorsun. Ben burada e, ne demek istedi? Hızlı konuşanlarla ilgili bir şey dedi. Kesin bana laf attı. Şimdi o zaman şunu kabul etmem gerekiyor. Ben defoluyum. Bunu başkalarından duyduğumda incinmeme gerek yok. Ola da bilir. O zaman ben kendi içime döneceğim. Tasavvufta, sufi psikolojide biz diyoruz ki lütfen kendi deronuna dön. İşte de yaptığımız şey hatalarını, eksik yanlarını, olumlu yanlarını tanı. Bunları kabule geç. Sen bunları kabule geçtiğin zaman birisi sana gelse de ya işte sen şunu yapıyorsun dese evet farkındayım farkındayım dersin ya da belki doğru bir eleştiri değildir. Bunu da bir yetişkin gibi Belli bir süzgeçten geçirirsin. Akil insanlara danışırsın. Lütfen Nevin Hanım ve Nevin Hanım gibiler. Bu bir terapist olabilir. Etrafınızda hakkı ve sabrı tavsiye eden herhangi bir insan olabilir. Lütfen onun fikrini alın. Ben bu konuda biraz alınıyorum. Demek ki benim bu konuda kendimle ilgili barışamadığım, kabul edemediğim bir yan var. Ee, sence öyle mi? Lütfen bir fikir alın. Eğer açmakta hani güvenebileceğiniz birisi ise. Herkese kesinlikle değil. Evet. Bir duygu durum defteri Nevin Hanım'a tavsiye ederdim ben. Ee, bunu bizler de yapabiliriz. Ben bunu okuduğumda çok şaşırmıştım. İbni Arabi e, kendi e, öğrencilerine de her akşam bir muhasebe defteri tutmalarını neler yaşadılar neler düşündüler. Yani aslında bizim bu terapilerde Yedim, yaptığımız, bilissel yani. terapide yaptığımız şeyi İbn Arabi Hazretleri hani e, Allah için bugünün muhasebesini yapmak gibi. Lütfen şöyle bir bakalım hepimiz bakalım. Alınganlar diye sıfatlamayacağız çünkü alınganlar alıngan olduğunu kabul etmiyor. Hepimizin alıngan bir yanı var çünkü hepimiz kusurluyuz defoluyuz. O zaman bir bakalım hangi durumlarda ee, durumu yazalım, ne hissediyorum, ne düşündüm, bu durum bana neyi düşündürttü, önemsiz olduğumu düşünüyorum. İşte telefonumu açmadı beni e önemsemiyor, ama? beni önemsemiyor, önemsiz hissettim. Evet. Nasıl bir duygu geldi işte e, üzüntü stres öfke hemen yazalım bir müddet sonra ve tepki davranışı da yazalım yani savaşmak mı kaçmak mı öfkeleniyor muyuz küsüyor muyuz triplere mi giriyoruz e, tepkimiz ne çünkü hepsinde bir müddet sonra şunu fark edeceğiz herkes de ortak temalar çıkacak. Yani birinde trip atar birinde savaşır böyle değil. Herkesin bir sistemi var zaten. Herkes belli konularda zaten alınıyordur. Eğer bu konu her insanda her durumda bunu yaşıyorsanız zaten şu an Nevin Hanım'da konuştuğumuz gibi lütfen profesyonel bir destek alın. Konu çok vahim ve çok ciddi onu çok net söyleyeyim. Düşündüğümüzden çok daha önemli bir konu. İçsel bir savaşın göstergesi bir kaosun göstergesi. Peki şunu da merak ediyorlardır izleyenlerimiz. Nevin Hanım değerlendirdikten sonra kesinlikle bu hayat kalitesini etkileyecek, insanlarla ilişkisini, evlilikteki mutluluğunu etkileyecek bir durum. O yüzden e, kendi farkındalığını önce artırması ve yardım alması önemli. Ben biraz alıngan insanların özelliklerine bahsederken biraz da yapısallıktan genetik öğrenme, mizaçlar, acaba bunlar etken mi? Kimler daha çok alınganlığa yatkınlığa? Evet egosentrik dönemde kalanlar ve orada bir hatalı yetişmişse, ah, hatalı evet. anne baba tutumları varsa alıngan çocuklar mı yetiştiriyoruz acaba diye evet. bir soru sorsam evet. Esra ne söylersin? Ya. Bu 0-6 yaş dönem bizim için çok kritik. Çocuklukta biz nelere önem veriyorsak anne babalar olarak çocuğumuz onlara önem veriyor. Nasıl fobide neyden korkacağını çocuk bizden öğreniyorsa, neyden alınacağını, neye nasıl tepki vereceğini ve hissetmesi gerektiğini çocuk yine bizlerden öğreniyor. Dolayısıyla eğer çok hassassak, el ne der diye yaşıyorsak inanır mısın bu bir kitapta şöyle geçiyordu el ne der tanrısı diye lütfen birazdan bu konuya gelmek istiyorum Tuğba hmm. kaçırsam bana hatırlat lütfen muhakkak çünkü el ne, ne sen... der merkezde yaşayan insanlar e, alıngan olduğunu farkında değil evet. yani merkezinde el var bizim burada şunu sorgulamamız gerekiyor Tuğba benim varoluş amacım ne ben bir bütünün parçasıyım ee, bir amaç uğruna, uğruna yaratıldım ve Yaşadığım e, hayat gerçekten diğer insanların benim hakkımda neler söylediğini düşünecek kadar değersiz mi? Bunlar da kaybolacak kadar e, önemsiz mi bu hayat? Ben bunun için mi varım? Hayır ben bir bütüne hizmet etmek için varım. O zaman alıngan dedik ya Tuğba, alan. Alıngan insanlar ben, ben gizli bir kibir var. Kendini yüceltiyor. Başka insanların duygularını da yüceltiyor. Yani o kadar kendilik algısı yok ki aslında bir nevi narsizm gibi. Yok gibi Kendisi şey. zaten var olamamış. Ben bunu böyle baloncuk gibi kağıda çizerim danışanlarıma. Bak bu sınırı güçlendirmemiz lazım derim. Kendini tanıman lazım. Yani mesela sabahları huysuzum. Bunu yavaş yavaş bedenini, kendini ve duygularını dinleyerek ve insanlara tebessümle sınırlarını çizerek kendini koruman lazım. Hı hı. Bunu korudukça kendi o çocuk yanına şefkat sundukça o senin dışarıdan hissettiğin seslerin çocukluktan geldiğini işte şimdi o konu 0-6 yaş döneminden geldiğini sen fark ettikçe ve o sesleri ayırt edebildikçe. Yani bu benim evet çocuklukta dışarıdan duyduğum ses ve ben şu an dışarıdan yine bu sesleri duyup bu konularda uyarılıyorum. Bu konularda kendimi savaşta gibi hissediyorum. Tetikteyimi kabul ettiğimiz zaman o çocuk yanımıza şefkat sunduğumuz zaman zaten çözüm başlıyor. Ee, varoluşsal amacımızı şu açıdan çok önemsiyorum. Ee, alıngandaki almak dedim ya, bu benim kendi literatürümde kullandığım bir şey, terim. Veringen olmak. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Üretmemiz gerekiyor Tuğba. Allah bana bir sürü nimet verdi. Beni inanılmaz yeteneklerle donattı. Herkesinki birbirinden farklı ve biricik. Bu yetenekler bilgim olabilir, tebessümüm olabilir, güzel yaptığım yemekler olabilir. Binlerce param olabilir. Bu yetenekler her neyse lütfen yaşadığın hayat amacın uğruna sevgiyle bunu diğer insanlara sun. Bu şimdi şöyle büyük bir planın parçası olduğunda bu, bunlar küçülüyor. Biri bana bir şey demiş o benim hakkımda şunu düşünmüş. Hayır ben buraya bir şey için geldim. Burada bir şey için varım ve bunun için insanlara dokunmaya çalışıyorum. Evet benim yaralı yanlarım var defolayanlarım var ve zaten çok önemli bir Alındığımız şeyler varsa alacağımız kendimizle ilgili dersler, dersler var demektir. Evet. O zaman kendimi demek ki burada bir uyarı. Yani bunu şöyle düşünmeyelim. Ya bak zanda bulunuyorum içimde ne kadar fesatmış. Of programı da izledim yani ben içler harap <gülüyor> bir tab durumdayım. Hayır hepimiz alınıyoruz. Hepimiz farklı konularda farklı şeylere alınıyoruz kırılıyoruz. O zaman hemen ne yapıyorum? Bir dakika. Demek ki benim bu konuda bir durup deruni yanıma karanlık yanıma dokunmam şefkat sunmam gerekiyor. Kendimin mükemmel olmadığını gerçeklik dedik ya eksen kayması ben mükemmel değilim bir kere insanım ben. Ben insanım hatalı kusurlu ve acılarla dolu bir dünyadayım. E ben bunu kendimde kabul ettiğim zaman kendimi yargılamayı bıraktığım zaman karşıdaki kişiyi de yargılamayı bırakıyorum. Aynen, o senin bahsettiğin gülümseme hali dedin ya işte o bilgece duruş. Hı hı hı. Ne diyor Arifler? İnci, incitsen de incinme. Yani bu çok derin. İncitmemek de lazım tabii ki. Sen yani Birazdan ona da gireceğiz. Nevin hanımı da böyle hani o işte Dandan dan. ay canım kırıl, kırılma, kırılmıyorsun değil mi? Hayır kimseye manipülasyon yapamayız. Manipülasyona da dur diyeceğiz. Evet burada e, onu değerlendireceğiz fakat ben yine hatırlatıyorum adım adım insan. Instagram hesabındayız. Takip ediyor musunuz efendim diye soruyorum. Lütfen takibi alın desteklerinizi sosyal medyadan bizlere ulaştırın. E, sorularınıza cevap veriyoruz ailenizin terapi programıyız burada nisekim ki. Peki alınganlığın üstesinden nasıl geleceğiz? Birazdan gelecek o sorular. Bu soru sizin sorularınızla pekişerek devam edecek onu söyleyeceğim. Nedenlerinden bahsettik aslında yapısal mı değil mi öğreniyoruz evet ama az önce bir şey söyleyeceğim dedin ya onu bana unutturma dedim, ben onu unuttum. <gülüyor> Muhtemelen çocukluk dönemini atladım. Evet. Odur, şimdi sen ha, Çocukluk döneminde, döneminde bir çocuk nasıl alıngan yetiştirilir evet. bakın evet. başlığa bakın bir çocuğu nasıl alıngan yapabiliriz? Evet. Şimdi bunları anlatırsak bunları yapmayın. Yapmayalım, değil mi? Biz bazen e, yaptıklarımızı söyleyerek de kendimize ders çıkarabiliriz. Evet. Evet. Hangi tutum ve davranışlar evet. çocuğu alınganlığa iter? Şimdi balıngan insanın temelinde ne var? Egosantrik dönem dedik. Ben merkezci dedik. Fark edilmek. Bu bu dönemi çocuğumuzun sağlıklı atlatması gerekiyor demek ki, tuba. Sağlıklı atlatamadığımız dönemlerde biz tıkanıyoruz. Demek ki çocuğumuz ben ben dediği dönemler var ya, ay inatlaşmaya başladı. Kendi yapmak istiyor şunu. Yani hani o küçük çocuğun bu döneminin çok sağlıklı olduğunu bir kere fark edip lütfen onun ben demesine müsaade edin. Çocukla çocuk olmayın. Egosantrik dönemde olan siz değilsiniz. Siz yetişkinsiniz. Yaptığı güzellikleri fark edin. Alıngan insan fark edilmek istiyor. Kendini kabul ettirme çabasında. Çünkü kabul görmediğini düşünmüş. Belki bunu ailesi hissettirmedi. Kimseyi suçlamıyoruz. Ama e, o çocuk bir şekilde ihmal edildiğini düşünmüş olabilir. Duygusal manipülasyona uğrayan çocuklar. Çok önemli. Nasıl, nasıl uğrayanlarını da anlatalım. Nasıl? Biz farkında değiliz duygusal manipülasyon evet. yaptığınızı. Evet. Ağlarım Aa, ama bak. Küserim ben de tam onu diyecektim. <gülüyor> küserim. <gülüyor> bir şey yaptım küstüm. Ya bu küserim yani bu küsmek hani alınganlık dedik küsmek dedik. Yani bu e, olgunlaşmamışlığın belirtisi dersem çok mu ağır olur? Küsmek. Bunu bizim zaten literatürümüzden kaldırmamız gerekiyor. Bir de bir çocuğa öğretiyoruz. Bir çocuk diyor ki ders çalışmam lazım. Diyor ki anne tatlım diyor çok iyi bir not aldın ve beni çok mutlu ettin. Ne kadar samimi ne kadar iyi niyetli bir düşünce değil mi? Hı hı. Ama arkasında şu mesaj var. Beni mutlu etmeye bak. Beni mutlu Bu ettin şey de seni de Beni seveyim. mutlu et bak benim duygularım var farkında mısın benim duygularımı şey yapman lazım beni iyi hissettirmen lazım evladım. E, çocuğa inanılmaz bir yük veriyoruz Tuğba koşulsuz sevgi ben şunu söylüyorum bunları düşününce eyvah her kelimeme dikkat edeceğim hayır korkmayın. Böyle düşünüyorlar. Koşulsuz sevgi demektir. Hmm. Koşulsuz sevilen çocuk aslında kendi içsel yolculuğunda var olmaya, kendisini e, var etmeye çalışıyor. Tam da varoluşsal psikolojinin temeli aslında bu egosantrik evet. dönemde evet. Çocuk engellendiğinde elleme kırarsın, yapma kırarsın. Ne yapacağız diyorsunuz ya biz onları da söylüyoruz. Ben sosyal medya hesabında çocuklara söylenmemesi gereken 20 tehlikeli cümle dedim. Bazı takipçilerim konuşmayalım o zaman yazmış. Hmm. Ben dedim ki bunları konuşuyorsanız zaten hiç konuşmayın dedim açıkça söyleyeyim. <Gülüyor> Şöyle bir şey. E, kıracağı bir şey benim oğlum mesela hmm. cam ve porselen hastası. Yani bulaşım makinesini boşaltacağım zaman kıyamet kopuyor evde. Olabildiğince plastiklere yönlendiriyorum o geliyor porselenlere. Artık ona bir alan verdim en kalın porselen en kalın cam bardağı verdim yanında evet. oturarak dokunsun evet. ellesin evet. keşfetsin. Tamam bitti hadi bunun saati kalktı şimdi. Hmm. Sadece orada mahrum bırakıldıkça. Ee, ne yapıyor? Ya, daha çok istiyor. Daha çok istiyor. İnatlaşıyor. Evet. Çocuklarımız niye inatlaşıyor? Biz çektiğimiz için inatlaşıyor. Çünkü e, bak e, e, savaşıyoruz. Ha, savaşıyoruz. Savaşıyoruz. E, dönem. Ne söyleyeceğiz yani? Hep te, her şey alınıyor diye. Şimdi yavaş yavaş soruları da bakayım. Çok yoğun sorular gelmiş. Yarım saatinden fazla süremiz geçmiş. Artık biraz toparlayalım Esra. Kızlanalım. Ama konuşmayı değil de konuyu hızlandıralım evet. diyor. <gülüyor> <gülüyor> Esra'yla <Sadece gülüyor> yayın öncesi şey konuştuk ya. Çok hızlı konuşuyorum ben. Ona dikkat etmem <gülüyor> gerekiyor diye. Ay merak etme. Sonuncusu da öyle bu programın. Bıdır bıdır bıdır bıdır. <gülüyor> Neden? Çünkü yarım saati görüyorum uyarılar alıyorum kullanma <gülüyor> efendim ve alındığım bir dönemdi hatta bazı takipçilerimle sosyal medyadan kavga da ettim İtiraf ediyorum çok hızlı konuşuyorsunuz çok konuşuyorsunuz niye o zaman oraya konuk çağırdınız neler neler duyuyordum ben Aa, ben bunları bir takıyordum yapıyor <gülüyor> doğru ya, var evet. ama çünkü çok seviyorum konuşmayı konuklarımla çok muhabbetliyiz zaten tanıdığım insanlar e onlar zaten yayın öncesinde bana ya işte beni açarsın konuşturursun mi diye mesela muhabbet ediyoruz hmm. ama arkadaki kişi onu bilmiyor. Zannediyor ki ben orada müdahale ediyorum. Şimdi onların gözünden bakmaya çalıştım. Evet. Kendimi izlemeye Aa, başlayınca tamam haklısınız eleştirinizde. Kabul kadar. ediyorum dedim. Evet. Evet. Bunu. Şimdi karşımızdaki kişi bizim hakkımızda imada bulunmasa bile. Hı hı. Bu arada çok şunu da eklemem lazım. Konunun dışına daha çıkmak istemiyorum ama gerçekten bir konuk olarak moderatörlüğüne söz söyletmem. Çok çok sağ olun. İyisin konuda gerçekten çok profesyonelsin. Teşekkür ederim. Gerçekten ee, teşekkür ederim. Nefesinal bir konu ağırlıyoruz. Böyle birbirimize bugün yağlar. <gülüyor> Valla iyidir ama. Yani değil mi? Laf sokmak yerine alınmıyorsun değil mi seni övdüğüm için? Gibi. Ya alınganlar bundan dahi alınabiliyor. Evet. İşte hani biraz önce dedin ya Tuğba. Ee, bunlara dahi kafayı takıyordum ve onların bakış açısıyla bakmaya başladım diye. Bir insanın hayata nasıl baktığını inanın bu e, hayat görüşü siyasi bakış açısı dahi olsa şunu düşünmemiz gerekiyor. Acaba çocukluğundan beri neler yaşadı? Neler gördü? Hangi dinamiklerle yetişti ki bu cümleyi söylüyor şu an bana? Yani konuşmada hani imayı falan geçtim ben. Doğrudan bir eleştiriye dahi maruz kalsak. Yani bu biraz önce bahsettiğim filmdeki gibi doğrudan bize bir eleştiri dahi gelse bizim aslında şefkatli bir bakışa, kendimize ve insanlara şefkatle bakmamaya ihtiyacımız var Tuğba. Birbirimizi ötekileştirmeyelim. Biz bir bütünün parçalarıyız. Hepimiz aynıyız. Ben bunu terapide son ona kadar iliklerime kadar hissediyorum. Herkes aynı. Herkes ben. Hepimiz birbirimizin birer yansımasıyız. Suçlamak benim içimdekinin sadece dışarıya çıkması demek. Bunun yerine diyorum ki bir kızılderili atasözü diyor ya bir insanın e, yap, yaptığı herhangi bir yanlış dahi olsa bunun adına karar vermek ve yorum yapmak için onun ayakkabısını kırk mil giyip yürümen lazım. Bitti. Bu kadar. Yani dolayısıyla. Empatiye vurgu yapıyoruz aynen, aslında. Aynen empati. Tam olarak empati. Şimdi biraz sorulardan da alacağım ama. Senin söyleyeceklerin vardır eminim gene. Şimdi e, şu da var. E, evet toplum olarak hal ve hareketlerimize dikkat etmek, ötekileştirmemek. E, şunu bilin hani bazen farklı siyasi görüşte, farklı yaşam tarzında olan insanların e, birbirlerine bakışı, birbirlerine yolda giderken bir otobüste, bir iması, tercihlerine karşı e, takındığı tavır. Bu bile bizi alıngan yapabiliyor bir süre sonra ben beni ötekileştirdi gibi. Halbuki o Lütfen insan kendine dön. Kendine dön. Demek Orada ki onu demek ki kendinle ilgili hiç kimse yani yanındaki insanın kıyafeti bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Nötr bir tavır. Burada aslında kendini tam anlamıyla kabullenmemiş. Kabullenmemiş insan aslında Kabullen bilir hiç, e, evet. ötekileştirebiliyor. Bu, bu bunu mesela. gösteriyor. Çok güzel oldu Tuğba. Hmm. Bu vesileyle inşallah niyetimiz bu yıl ötekileşmeye olan yani birbirimizi bir olmaya inşallah. Hiç farklılıklarımızla evet. çünkü koşulsuz sevgi dedik ya. Biz Çocuğumuzu koşulsuz sevdiğimiz zaman o kendi parmak izi gibi biricik ve tek olacak, farklı olacak. Hı hı hı. Fark Bizim yaptığımız şey aynı olması. Farkında olmadan bir sistemin içerisine sokmaya çalışıyoruz. Ben olsun, benim en ideal hayalimdeki kişi olsun diye uğraşıyoruz. Bu açıdan bu kadar çok pedagojinin günümüzde ağırlıklı olmasına da ben bu açıdan biraz patolojik buluyorum. Her ne kadar çok iyi niyetli bulsak bile biz bu çocuk yetiştirme konusundaki hassasiyetimizi aslında farkında olmadan mükemmel yetiştirelim diye, kendi bir çocukluktaki yaralarımızı iyileştirdiğimizi ya, düşünüyorum ben. Evet. Yani. Kavrular da arada kaynıyor. Onlar da kaynıyor. <gülüyor> Halbuki onu fıtratına bıraksam, koşusu, fıtrat üzerine sevgi. yetiştirsem koşusu. değil mi? Çok bu koşulsuz sevgi o kadar e, önemli ki alınganlığın önüne geçecek, ta, yetiştir, ta yetiştirme dönemlerinden e, gelse. Şöyle bir durum var bir de hani çocukluk döneminde e, bu çocuk e, hani diyor ya surat astığı zaman anne bir şey mi oldu, anne bir şey mi yaptım gibi. Ah, Sürekli evet. ona ihtiyacı. Ya. Ona ihtiyacı da. Alınganlığın bir sebeplerinden birisi olabiliyor. O zaman biz kendi canımız sıkıldığı zaman, moralimiz bozulduğu zaman yok bir şey. Canım sıkıntı işte demek yerine. Evet. Bunun seninle bir ilgisi yok. Biraz canım sıkıldı. Evet. Çünkü çocuğunu söyleyebilmek. Oluyor. Çocukluk döneminde insanların diğer ötekinin mimiklerini okuyarak anlam çıkarmak yerine Hı -hı. dinlemeliyim, söylemeli, ondan sonra gerçeği bulmalıyım. Mesajını çocuklukta böyle veriyoruz. Kesinlikle. Bu da önemli. Harika. Sorulara başlamadan ekleyeceklerim varsa toparlayalım bir genel olarak. Sonra ben sorulara geçeyim. Yani şöyle kısaca toparlamak gerekirse eğer Alındığımız şeyler varsa ve bunu çok yoğun olarak yaşayıp insanların içine dahi girmekten çekiniyorsak gece uykularımız kaçıyorsa bu noktaya geldiysek bir uzman desteği lütfen alalım ama bunun dışında birincisi bedensel olarak o anda bir rahatlayalım bedensel farkındalık bir durup duygularınıza güvenmeyin duygularınız çiğ süt emmiştir. Hemen bir beklemeye alın kendinizi. İkincisi duygu durum defteri yapıp hangi konularda hassas olduğunuzu fark edin. Üçüncüsü lütfen öz şefkat sunun. O kendinizi tanıma kendilik algınızı güçlendirin. Bunlar söylediğim şeyler derin derin saatlerce konuşulacak şeyler. O ayrı mesela ama nelerden hoşlanıyorum nelerden hoşlanmıyorum. Kendi çocuk yanınızın şefkate ihtiyaç duyan yanınıza dokunun. Onunla bağ kurun. Sağlıklı yetişkin halinizle onun yanına gidin ve onunla iletişime geçin. Hı hı. Ve çok önemli bir kısım, iletişim kurun. Alıngansan lütfen bunu karşındaki kişiye yıkıcı bir dille olmadan şiddetsiz iletişim diliyle söyle. Nasıl söyleyeceğim? Bunu da söylüyorum. Zaten genel tamam, hal kalıbını söyle. söyleyelim. Genel hatlarıyla bitirdim zaten. Nötr durumu söylüyoruz. Ardından ne hissettiğimizi söylüyoruz ve beklediğimiz şeyi söylüyoruz. Senin beni mesela ne olsun? Ne diyelim neye alınmış olsun? Ee, Hızlı konuşmana alın. Hızlı konuşmamı geçebiliriz. Başka kıyafetime. Kıyafeti şuradaki kıyafeti... çarpı işareti mesaj gelip alınayım mı ben? Çok alınırdım eskiden. Ben de baya yol ilerlemiş yani büyümüş artık. Burada çarpı var efendim kostümümüzde. Bunun haç olduğunu söyleyen evet. e, bir izleyelim var. Çarpı. Evet. Neden haç değil? Çünkü ikisi de aynı uzunlukta. Haç ne? Bir tane böyle uzun bir tane de kısa geliyor. O haç. Bu eşit. Çarpı. Hı -hı. Şimdi mesela ben bunu okuduğumda eskiden var ya rengim atardı falan yapardım. Hı -hı. Hı -hı. <gülüyor> ee, yani mesela bu da benim evet burada yanlış bir algınız var gördüğünüz ekrandan. Haç gibi geldi bana dikkatimi çekti diye yazmışsınız. Bir niyetli yazmış olabilirsiniz siz Diyanet TV'desiniz dikkat etmeniz gerekiyor diye. Ama ben alınmıyorum ne yaptım açıklama yaptım. Buradaki durumdan çıkabiliriz mesela. Mesela ben o zaman sana sormam gerekiyor çünkü tam olarak ne hissettiğini bilmiyorum. Şimdi nötr durumu söyleyelim. Kıyafetime gelen olumsuz eleştiri. Hı hı. Kıyafetim tarafından olumsuz kıyafetimi eleştirdiğinde diyelim karşımızdaki kişi nötr bir durum? Kıyafetimi eleştirdiğinde ne hissettin Tuğba mesela? Ee, alındı <gülüyor> üzüldüm üzüntü hissettim belki öfke hissettim evet. ee, üzülüyorum öfke hissediyorum lütfen ya da işte şey diyebilirsin. E Anlaşılmamış hissediyorum çünkü burada bir anlaşılmama durumu var. Yanlış anlaşılma. Yanlış anlaşılma. Anlaşılmamış hissediyorum, güvensiz hissediyorum, stresli hissediyorum. Lütfen bir daha kıyafetime eleştir... kıyafetime eleştirme. Hı hı. Şimdi, ee, bunu duyan kişi bozulabilir. Buna da hazır olsulabilir. Tabii, tabii ki. O da onun içsel yolculuğu. Ona, o da zaten, bunu hazmetmeyi öğrenecek. Aynen. Aynen işte zaten biraz harikası. önce bahsettiğimiz alınganlık dedik ya toplum olarak ne söylesek aman hayır dersem aman şu Çok tatlı dille şefkatle karşımızdaki kişiyi uyarmamız haksızlık varsa zulüm varsa seni manipüle etmeye çalışıyorsa tabii ki orada sınırını çizeceksin. Bunu yaparken tebessümünü ihmal etmeyeceksin. Hı hı. Ama şu tebessüm değil bakın değil. Hayır. Şey. Şefkat Tuğba. Şefkat. Bugünün evet. aslında özü bu. Kendine evet. şefkat duy. Mükemmel yani gerçeklikten sapma. Sen de mükemmel değilsin. Dünya da mükemmel değil. Herkes senin hakkında dokunuşsun. Dünya yaralı ya. ve defolu. Hele şu salgın gülerine evet. efendim. Evet. Aciz olduğumuzu Bir kez daha şak diye yüzümüze vurdu Covid. Evet. Ee, i̇nşallah bu yıl güzel olsun her şey ve güzelliklerle bizi eski normalimize götürsün diye duayı da araya sıkıştırıyorum. Anladım. Adım adım insan Instagram hesaplarına dönüyorum efendim. Sevgi Esra Ceylan'a sorularınızı iletiyorum ve sizler yazmaya hızlı hızlı başlayın diyorum. Burada eşini de herhalde bir ara konuşacağız onu da hatırlayın. Neyi? Ömer Bey'i. Ömer Bey'i de konuşacağız orada var mesela. Tamam. Şimdi Hı -hı. alıngan bir insanla nasıl yaşayacağız? Bakın burada zaten var. Soru Ali var Yıldırım kullanıcı adıyla DM'den gelmiş hocam Hı. demiş. Benim iki... Kız kardeşim var 8 yaşında aşırı alıngan başta bu bizi rahatsız edecek boyutta değildi fakat iyi bir şey de söylesek alınıyor evet. ya da uyardığımız zaman bir konuda hiçbir şekilde dinlemiyor ağlayarak odayı terk ediyor sürekli ağlıyor en ufak bir şeyde ağlıyor demiş yine hmm. kendi aleyhine olan her durum karşısında ya dinlemiyor ya da ağlayarak odayı terk ediyor kendi aleyhine olan durumlar için ne dersin tam Mesela olarak yani... yaşıyorlar. Salıngan biriyle yaşıyor. Evet bu kadar hassas birisiyle yaşamak e, oldukça zorlayıcı bir durum. Yani... Ne söylesen e, bozuluyor, ne söylemesen bozuluyor, iyi niyetli yaklaşsan bozuluyor. Şimdi bu e, arkadaşımızı ben birincisi bu kadar ileri düzeydeyse biraz önce bahsettiğim gibi ben alınganlığı basit bir iletişim problemi olarak görmüyorum. Çok içsel bir kaosun göstergesi olduğunu, özgüven eksikliği ve kendisini güvende hissedemediğini anlıyorum bu arkadaşımızın. Tehdit var, savaş olduğunu düşünüyor etrafta. E, şefkatle yaklaşacağız. Ama şefkatle yaklaşırken şu hataya düşmememiz gerekiyor. Şimdi alıngan insanlarla yaşayanlar bir müddet sonra şu moda giriyorlar. Ay şunu söylesem alınır mı? Ay, alakasız konulardan bahsediyorum ama yani hani onu doğrudan rencide edecek. Şimdi işte çay içelim desem acaba üstüne alınır mı? Şunu desem alınır mı falan. Lütfen bu sefer de kendinizi ihmal etmiş olacaksınız. O sınırı çok doğru koyun. Telafi hareketi deniyor buna yani elin adeta bebeği gibi olur bu insanlar tamam mı ay o üzülür mü ay o kırılır mı acaba onu yapsam ne der böyle her an onun duygusunu kontrol etme ihtiyacı hissedersin hmm. alıngansın gel seni terapiste gidelim götürelim dersen alınır çok tatlı bir dille yine şefkat diliyle gerçekten birincisi bu programda onun neler yaşadığını bir görelim bakın içinde bir kaostan bahsettik. Ee, oturmamış bir e, şefkat ve sevgi eksikliğinden bahsettik. Kendine bunu sunamamış başkalarında arıyor ve tehdit olduğunu düşünüyor. Hı hı. Bunu düşünüp şefkatimizi sunacağız ama yeri geldiğinde de net ve kısa cümlelerle. Yani o dans deniyor ya o dansa o şeye girmeyeceğim ben. Yani o piste çıkmayacağım savaş pistine. Sen işte mesela diyor ki şöyle bir örnek vereyim. Ee, ya diyor ben böyle hissettim falan filan. Diyor ki arkadaşı ben böyle düşünerek yazmadım. Bence ya sana diyor bu hislerimi diyor saatlerce anlattım sen sadece bu cümleyle mi beni ikna etmeye çalışıyorsun? Buna da alınıyor. Hı hı. Gerektiği kadar lütfen izahı yapın daha derine girmeyin. Hı hı hı. Bir yerde artık e, durması gerektiğini belki Şimdi fark etti. İncil bir fayda gibi. var. Hı hı. Bu şekilde beslenmeye Tabii. başlamış. İlgi, i̇lgiye alışmış bu şekilde. Hayır, sağlıklı bir yetişkin olmayı, bir sorumluluk almayı, duygusal sorumluluk almayı bu kişiye yavaş yavaş öğreteceğiz ve gerekirse birazcık da acı çekecek gerekirse acı çekecek dedik ya alıngan insanlara aslında biraz acı çektirmemiz azıcık dozunda ve sağlıklı aslında bu ne hani bazen böyle bir iğnedir ilaçtır canımızı sıkar bizi üzer ama ne yapar şifa bağışıklığımızı güçlendirir işte yerinde ve dozunda kararında incitmeden yıkmadan tatlı yapmak, dille Tatlı dille. de lütfen yönlendirelim pekala ha, bir de şunu yapabiliriz Tuğba ee, motivasyon kaynakları nelerse e, bu kişilerin e, onlar fark edip o konularda onu desteklemek yani varoluş amacını hani dedik ya bir bütüne hizmet etmek. Yani alan kişi vermeye başladığı zaman aslında zihnindeki o boşlukları doldurma ihtiyacı azalıyor. Çünkü başkalarına iyi gelmeye başlıyor. Yani alma verme dengesini iyi kuralım. Mesela bu arkadaşımıza başkalarına dokunacağı güzel hayırlı işlere neyse yeteneği yönlendirelim önem Şimdi Ömer Bey'e de geleceğim. Çok da hızlı ilerliyor vakit. Ben şunu söylüyorum. Bazen hani karı kocalar arasında aşırı alınanlık olabiliyor ya kök ailelerde. İşte annem bana geçen şunu söyledi. Burada beyefendiler. Tersi de olabilir. Bunu bir size eşiniz yapabilir, kocanız, hanımefendileri söylüyorum. Eğer bundan bir sıkıntı varsa bence bunu konuşmalısın annemle. Açın o kapıyı Kesinlikle. yetişkinsin sen Kesinlikle. niye bana annem şikayet ediyorsun Kesinlikle. niye bana ablam şikayet ediyorsun. Bir, aracı bir sıkıntı olmayın. varsa aynen bu yükü almayın sakın evet. bu tuzağa düşmeyin Kesinlikle. sevgili beyefendiler sevgili hanımefendiler. Kesinlikle. Bir de e, ben öyle olduğunu düşünmüyorum yani bunu, bunu düşündürecek şeyler ne senin kanıtın ne bunlar için. Bunları konuşun konuşturun çünkü alıngan insan kapısını böyle kapatır siz gidin ay kırıldın ay canım dur ben annemle konuşayım. Bak öyle mi yaptı sana annem bunları yapmayın bu pışpışlamayı yapmayın bir asla yetişkin. o bir yetişkin. Ve bir sorumluluk alması gerekiyor. Kesinlikle. araya araya Tuva Tuğba e, isimsiz e, demiş. Tamam önemli değil. Kim olduğunu anlamadınız zaten. Merhaba tespitleriniz çok doğru demiş bir izleyimiz. Fakat şöyle bir durum da var. Bulunduğunuz ortamda, yavaşça okuyacağım soru önemli ve güzel. Bulunduğunuz ortamda iletişim esnasında insanlar birbirine sürekli kaş göz işareti yapsa, arkanızdan el kol hareketi yapsa ya da samimi davranmayı politik Olmak adına dürüst olamıyorsa bu durumda ne yapmak gerekiyor? Çok güzel bir soru. Şimdi biz her hareketimizde alıngan mıyız? Yani hepimizin alınganlıkları var. Her şeyde alınmıyoruz. Biz belli kişilerin, belirli durumların, belirli kişilerimize hep bunu yaptığını fark ediyorsak burada bir manipülasyon var demektir. Lütfen sınırınızı koyun. Hayatınızdan çıkartamadığınız insanlarsa onlara da tatlılıkla sınırınızı... Yani şu şekilde mesela ben böyle düşünmüyorum... Bu mekandan uzaklaşmakta fayda var Tuğba sınır koyma hareketi ama bundan yüzde yüz emin miyim yoksa herkesin kaşından gözünden mi etkileniyorum bunu bir e, düşünmek gerekiyor çünkü gerçekten şöyle danışanlar görüyorum ben e, zihnen böyle algılıyor. Ben hatta şöyle çok güzel bir an gelmişken hazır bu çalışmayı anlatayım. Bir çalışmada bir kişiye deniyor ki işte içeride bir yemek yenilecek bir kafe gibi bir yer. içeri gir ve içerideki kişiler senin hakkında bilgi sahibiler seni de çok sevdiler. Hani işte senin hakkında biz çok güzel şeyler anlattık. Çok sıcak bakıyorlar. Bu bilgiyle gitti, giden kişi çıktığında diyor ki neler hissettin? Neydi? Ay hakikaten diyor beni çok sevdiler. Çok güzel davrandılar bana. Hatta bir ara birbirlerine kaç göz baktılar. Bir ara ben lavaboya gittiğimde kendi aralarında bir şey konuşlar Kesin benim hakkımda konuştular. Çok iyi enerjiyle çıktım diyor. Aynı çalışmayı bir başka kişiye deniyor ki senin hakkında bir şeyler anlattık ama yani hani yok, tamam. biraz kafaları karışık falan gibi böyle bir imada bulunuyorlar. Hı hı. Deneyin şey olması için kontrollü bir deney olması için aynı hareketler aynı mimikler mümkün olduğunca yapılmaya çalışılıyor. Aslında iki durumda da her şey rol. Hiçbir duygu yok. İkinci kez çıkan kişi diyor ki Gerçekten dediğiniz gibiymiş İyi ki bana bu bilgiyi verdiniz bir ara kaş göz yaptılar hatta ben bir ara lavaboya gittiğimde kendi aralarında konuştular. <gülüyor> Çok güzel olmadı mı bir örnek? Evet, evet, evet. Lütfen bir bakalım. Tam oturdu bu örneği. Evet. Şimdi mesela bakın aynı <gülüyor> deney gibi ama burada gerçeklik ne kadar tabii var bilmiyoruz. Biz isim vermeyeyim çünkü biraz aile içi problemden bahsetmiş. Tuba Hanım görümcem demiş. 2,5 <gülüyor> yaşında kızınma için benzetmeler yapıp dalga geçiyor, Oo. bürüyor. Eltin bir hoş bir başka odada fısır fısır konuşup ben gelince susuyor. <gülüyor> Kaın her şeyime müdahale edip bir şey dediğimde küsüyor. Benim bu durumlar karşısında sizce alıngan nasıl olmayayım? Evet. olanlam normal değil mi demiş. Şimdi birincisi evet. eğer kızımıza lakaplar takılıyorsa burada çok net sınır koymamız gerekiyor. Bu bir ha, e, sınır, sınır nasıl konacak? E, koymaması gerektiğini çok şeffaf bir şekilde yıkıcı olmayan bir dille söylemesi gerekiyor. Evet. Koyma? Yani hani, Lütfen bir daha bu şekilde hitap etme. Hı hı. Eğer hala ısrarla devam ediyorsa artık gerekirse belki ee, tabii ki yani hani birbirimizi kalpleri kırılmasın dediğimiz için belki fiziksel bir mesafe dahi koymak gerekebilir yani evet e, bu önemli bir şey sizi rahatsız eden bir şey alın tabii ki kim yani benim de çocuğuma biri bir şey söylese evet. e, yüzüne karşı ya da evet. işte onu taklini yapsa çocuk iki buçuk yaş egosentrik dönemin başı başı ve e, alınacak on, evet. zedelenecek onuru gurur zedelenecek bir buçuk evet. yaşındaki oğlum topluluk içinde böyle kalabalık bir ortamda biraz farklı bir tepki vereyim hemen böyle bozuluyor gurur yapı Evet. Çocuk e, o gurur dediğiniz şey kibir değil yalnız, hani o onuru, evet. yaratıldığına Allah doğuştan o gurur onur veriyor, o güzel bir şey, o insanlık şerefi, Heh, doğru kelime, şu gururu kaldırıp insanlık şerefi diyebilirim, lütfen çocuk bile olsa lakap takmak, e, sıfatlandırmak, nitelemeler yapmak herhangi bazı özelliklerinden dolayı hı hı. E, bunları yapmak Allah'ın o insana verdiği şerefe leke kondurmaktır, bunu bilirsek yani çok ilginç de yapıyor diyor. bile olabilir. Yani mesela şapşik diyordur mesela. Şap. Anlatabildim. Tombiş diyordur mesela. <gülüyor> Şipşak değil. <gülüyor> yani dolayısıyla e, birazcık kendimize de ben yine de Tuğba bir kendimize bakalım diyorum. Ama mesela odaya gittiğimde susuyor kısmı doğruyu söylemek gerekirse nötr bir e, durum olarak hiçbir şey ifade etmedi Tuğba değil mi? Evet. Sence olabilir. Belki kendiyle ilgili özel bir şey konuşuyor ve belki seni duymanı istemiyor. Binlerce ihtimal var. Sen bu binlerce ihtimalden bir tanesini, kendinle ilgili olanı seçmişsin. Sevilmediğini, e, değersiz hissedildiğini, dışlandığını düşünüyor olabilirsin. Bence bu konularda lütfen o karanlık yanına bir dön. Kendini doldur. Doltaş. Ama kendi şeyi dolduruşa getirme. Doldurdan kendini tasla, sevgiyle doldur kendini. Evet. Şefkatle doldur kendini. Doltaş, o bilgece duruşunla emin ol buna. Gerçekten çok inanıyorum. Onlara da şifa olacaksın. Evet. Ee, bir de şu tüyü verelim mi size? Yani bizim olmuyor mu? Oluyor. Bazen birileri konuşuyor. Ben hep şunu yaparım. Üzerine geldi mi birileri fısır fısır konuşuyor? Ee, özel miydi? Pardon rahatsız ettim. Ya bilemezsiniz kimin hakkında neyi konuş. Benim hakkında bile konuşursa özel, <gülüyor> böyle bakıyorum. O onun özeli, onun özel dedikodusu, size ne sizinle ilgili konuşuyor evet. diye sizi ilgilendirmiyor bu mesele. Biraz insanları kontrol edemediğimizi bırakmayı bilelim artık. Evet. Bir rahat bırakalım. Evet. İnsanlar ne düşünecek? İnsanlar benim hakkımda bunu konuşmalı, şunu konuşmalı. Ben kimim ya? Ben kimim diye insanların benim hakkında neyi nasıl konuşacağına karar veriyorum. Beni nasıl evet. seveceklerini ben nasıl yönetebilirim, karar verebilirim. Evet. Biraz haddimizi bilelim artık. <gülüyor> ben bu konuda kendimi <gülüyor> bunu söylediğim için söylüyorum. Vasat olma, cesareti gösterelim. Vasatız. Herkes bizi sevemez. Gerçeklik, gerçeklik dışı bir istek. Yine bakın gerçeklik dedik, eksen kayması dedik. Gerçeğe dönelim. Herkes bizi sevemez. Herkes tarafından beğenilemeyiz. Her an insanlar bizi konuşmuyor. Terapide benim en net gördüğüm şey şudur. Anneyi alırım, babayı alırım, çocuğu alırım. Ee, ve aslında bir ortam, bir olayda bile herkes kendi derdinde, toplumda dahi. Yani senin hakkında bir insanın konuşacağı, düşüneceği birkaç saniyedir. Sonra kendisinin tepkisini düşünmeye başlar. Onun için tamamen kendi içsel yolculuğuyla ilgilidir. Onun içsel yolculuğuna da saygı duy. Herkes seninle aynı hassasiyet seviyesinde değil. Sen eğitim almış olabilirsin, kitap okuyor olabilirsin. Allah tarafından verilmiş belki duygusal zekan daha fazla olabilir. Ama lütfen... Ee, Hassasiyet seviyelerinin farklı olduğunu kabul evet, et. Şimdi son dakikalarım. Evet. Bakın benim tatlı güzel takipçilerim izleyenlerim demiş ki Tuba Hanım hatırlat dediği konu el alem ne der ve ben merkezi alınganlıkla ha. ilgili konuşacaktı demiş. Evet. Onu şuna yedirelim. Konuştuğumuzda bir soru var çünkü son dakikalarım. Bayılıyorum ikinize diyen var. Hey ay çok güzel çok şeyler anlattınız çok teşekkür ediyorum. Ergenlikte alınganlıktan bahsedilmiş. Hı. Belki ona da değineceğiz ama çok kısa kalan sürem. Şimdi şurada çok, o kadar çok yazmışsınız ki demiş ki bir izleyelim dur aklımda kalan söyleyeceğim. Tamam kavga etmeyelim kendi içsel yolculuğumuza çıkalım ama ondan bu süreçte maalesef soğuyoruz. Bu soğuma da alınganlığın bir parçası mı demiş mesela. Alıngan kişi mi ee, Yani Karşalıklı. alınganlık yapmayın içsel yolculuğunuza çıkıp evet. kendinize baktınız. bize böyle davranan insanlara bir şekilde soğuyoruz. Soğuma eylemi de bir alınganlık belirtisi midir demiş. Evet. Alınganlık belirtisidir diyemedim. Doğruyu söylemek ben gerekirse. Çünkü yorucu bir şey gerçekten böyle insanlarla yaşamak. Ama e, iletişim problemi olduğu çok belli. Bunun için ya bir profesyonel destek alın. Şiddetsiz iletişime dair eğitimler ve kitaplar var. Bunları okumalarını tavsiye ediyorum. E, karşımızdaki kişinin ee, bu halini biz kabul edip koşulsuz onu da sevmeye başladıktan sonra birazcık da acı çekmesine müsaade edip yetişkin pozisyonuna onun girmesini sağlarsak ve yine aynı şeyi söylüyorum. Yani biz bir insanda alınma dersek alınmaya devam eder Tuğba. Çözüme ulaşamayız. Bunun yerine pozitif şeylere kanalize etmemiz gerekiyor. So soğumak yerine ortak ikinizin de varoluş amacına uygun Şeyler bulup bunun için koşturabilirsiniz. Şunu söyleyebilir. soğumak alınma alınganlık belirtisi midir? Ee, belki ben o kişiyle içimde kavga ediyorum. Hmm. Söylemiyorum bir şey zaten bu alınganlığın belirtisi. Bu zaten içimize atıyorsak sıkıntı var o demektir. Sıkıntı. İki taraf da benimle ilgili sıkıntı yaşıyor evet. demektir. Burada eğer soğuyorsam şunu bileceğim. Soğumam bir sonra gelecek tüm sözleri ve davranışları alınmama sebep olacak. Hmm. Soğuduğum için daha çok gözüme batacak her söylediği. Evet. Elalem ne der cümlesiyle son bir cümle. Yani bu elalem ne derle biz alınganlık yapıyoruz. Bir evet. iki cümle bitti program. Ya vallahi bitti, çok baktı. Sorularınız kaldı. Çıkış diyorlar ya. Bir durun Allah aşkına arkadaşlar. <gülüyor> evet. O bir o cümleyle elalemi elalemi nasıl yok edeceğiz zihnimizden? Ötekine değil kendimize odaklanalım, ötekinin karanlık yanlarının kendimizle ilişkili olduğunu, dışarıda algıladığımız her şeyin aslında bizim birer yansımamız olduğunu, duyduğumuz seslerin aslında bizim iç sesimiz olduğunu fark edelim. İşte bu kadar. Yani o iç sese kulak vermek. Esra'nın çok güzel bir programdı. Yine bıdır bıdır konuştuk. Ben bu programı seviyorum. <gülüyor> Senkron böyle zihin. Emeklerine yüreğine sağlık. Çok faydalı oldu. Çok teşekkür ederim. Harika bir yıl olsun inşallah. i̇nşallah. Şefkat <gülüyor> ve sevgi dolu. İnşallah. Alınganlığın dolu. olmadığı bir yıl dileyelim o zaman. <gülüyor> ve efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Alınganlığı konuştuk. Psikolojik olarak değerlendirmesini yaptık. Sizden gelen soruları yanıtladık. Ve efendim sizleri Allah'a emanet ederken al, hani almayalım, Verici olalım diyoruz ya, daha çok üretelim, daha çok verici olalım. Almaya fırsat kalmasın, alınganlığa da fırsat kalmasın efendim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.